Mutaffifin suresi. Necm 396. Yazıklar olsun insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçen, kendileri ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçen hilebazlara. Onlar büyük bir gün için insanların, alemlerin Rabbi için ayakta dikilecekleri günde tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar. Mı? Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Şüphesiz din iman tanımayıp kötülüğe batanların kaydı kesinlikle sicindedir Ve sicciğinin ne olduğunu sana ne bildirdi? O rakamlanmış, yazılmış bir kayıttır. O gün yalanlayanların, karşılık günlü yalanlayanların vay haline. Ve karşılık gününü kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları demiş olan tüm sınırları aşan günahkarlardan başkası yalanlamaz. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları kalpleri üzerine pas olmuştur. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Şüphesiz onlar o gün Rablerinden kesinlikle perdelenmişlerdir. Sonra onlar hiç şüphesiz cehenneme girecekler. Sonra da işte bu kendisini yalanlayıp durduğunuz şeydir denilir. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Ebrar'ın yani iyi adamların kaydı kesinlikle illiğindedir. İlliğinin ne olduğunu sana ne bildirdi? Yaklaştırılmışların tanık olduğu rakamlanmış, yazılmış bir kayıttır. Şüphesiz ki ebrar yani iyi adamlar elbette naimin içindedirler. Tahtlar üzerinde beklenti içindedirler. Yüzlerinde nimetin aydınlığını görürsün. Onlar mühürlü saf bir içkiden sulanırlar ki onun mühürü neticesi misktir. Karışımı teslimdendir. Yaklaştırılmışların içecekleri bir pınardandır. Artık yarışanlar işte bunda yarışmalıdırlar. Necim 397 Şüphesiz suç işleyen o kimseler, inanan kimselerden bir kısmına elçilere gülüyorlardı. Onlara uğradıkları zaman da birbirlerine kaş göz işareti yapıyorlardı. Kendi yakınlarına döndükleri zaman da zevklenenler olarak dönüyorlardı. Ve müminlerin bir kısmını elçileri gördükleri zaman şüphesiz işte bunlar kesinlikle sapıklardır diyorlardı. Halbuki müminlerin bir kısmı elçiler bu suç işleyenlerin üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi, elçi yapılmamışlardı. İşte bugün de inanmış kimseler koltuklar üzerinde, Kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bu kimseler işleyip durduklarının cezasını buldular mı diye bakarak kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere gülecek.